Bab. Dedik ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam sofraya oturduğunda, yere oturduğunda şu üç şekilde oturarak yemek yermiş. Birincisi iki dizi üzerine oturarak. Ne yapıyor iki Vesselam? İki dizini yere koyuyor. O şekilde yemek yiyor. İkinci şekil yemek yemesi. Sağ ayağını dikiyor. Sağ ayağını dikiyor. Göster Osman sol ayağını içeri koyuyor öyle değil Heh, bu şekilde bakın görüyor musunuz şu ortaya geç Osman gördük mü arkadaşlar evet bu da ikinci şekil. üçüncü şekil, bağdaş kurur gibi otur ama ayaklarını dik havaya yani kalçanın üzerine otur ayaklarını kaldır bu şekilde bu şekilde. Ha, bu şekilde Yunus Hoca'nın gösterdiği gibi bak Bu şekilde ha. bakın böyle yiyor Aleyhisselatü Vesselam hurmayı alıyor böyle oradan Rahat değil, ama abi, Rahat abi. değil. Fazla, yemezsin Heh, yani. Fazla yemezsin Yani nasıl <gülüyor> bu buradan bizi dinleyen Dinleyen arkadaşlar da Tasavvur etmeleri için anlatalım Tabi göbeği olan arkadaşlar tamamen <gülüyor> <gülüyor> yemek yiyemeyecek duruma geliyorlar. Bu son oturuşla, üçüncü oturuşla. İsmail abi de bakın şu anda öyle oturuyor. Basullah, uzanın böyle yemek yiyor. Bak. Ya böyle. Uzan. Sofraya Evet. Birinci oturuş, birinci oturuş. ilim Mehmet'in zikrettiği az önce Bedevi'nin gelip bu nasıl bir oturuş dediği oturuş. İnsanın iki diz üzerine oturması, namazdaki gibi yani. Namazdaki gibi. Ne yapıyorsun? Böyle oturuyorsun. Öyle de fazla yiyemez İkinci oturuş. Sağ ayağını dikip, sol ayağını ne yapıyorsun? Üstüne oturuyorsun. Üçüncü oturuş, kalçanın, kıçının üzerine oturup iki ayağını ne yapıyorsun? Dikiyorsun, o şekilde alıyorsun. Bu şekilde ilim elini zikrediyor. i̇bn Hacer, Rahim Abdullah Fethullah'ı ilk ikisini zikrediyor. Üçüncüsü de Hubab'da Enes radıyallahu anh'ın rivayetinde geliyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofraya bu şekilde oturuyor. Bakın, bugünün bereketi, bu dersin bereketi Bizler ne öğrendik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sofrada oturuşunu öğrendik. Evet. Hadi gelelim. An Ebi Cuhayfete Vahb İbni Abdillah radiyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La akulu muttekiyen Diyor ki aleyhisselatü vesselam, ben yaslanarak yemek yemem. İlmehele diyor ki İmam Nevi Rahim Allah, bu hadisin şerhinde İmam Nevi bu hadisin şerhini nerede yapmış? Bu hadisi İmam Nevi Rahim O'la Müslim'de zikrediyor. E, şerhinde zikrediyor ki yani bunun manası diyor ben diyor yemeği çok yemek isteyen insanın oturduğu gibi oturduğu yere yerleşerek yiyen bir iyi şeklinde oturmam diye mana veriyor. Ne demek? Yani deminden söyledik böyle arkana yaslanarak altına minder koyarak değil mi? Bunu hatta abi de zikrediyor. Buradaki mutteki'en kelimesi birçok hadis şarihleri tarafından yaslanmak demek, bir tarafa meyletmek. Ya sağına meylediyorsun ya soluna meylediyorsun. Bir yere ya da duvara yaslanıyorsun, bir yere yaslanıyorsun diyorsun. Hatta abi diyor ki İmam Hatta abi bunun manası diyor şudur. Altına minder koymak. Altına minder koymak, ona çökmek, bütün ağırlığını ona vermek ve o şekilde rahat bir şekilde yemek yemek. Demek ki bütün bu manalar etrafında dönüyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaslanarak yemem ifadesi. Bizler de ne yapacağız? Arkadaşlar? Yemeği bu şekilde yiyeceğiz. Evet. Bu vaptaki son hadis Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu rivayet ediyor. Hale diyor ki Ra'aytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem calisen. Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yaptım? Otururken gördüm. Muk'iyyen. İka'a oturuşu. İka'a. Nedir ika'a? Az önce gösterdiğimiz üçüncü şekil oturuş. İnsanın ne yapması? Kalçasını kalçasını yere dayaması. Şeyh Muhammed ibn Salih el-Hüseymin rahimahullah da aynen bu şekilde tarif ediyor bunu. Diyor ki insanın diyor ayaklarını dikip kalçasının üzerine ne yapması? Oturması. Bura ne diyoruz biz? ıkfa oturuşu diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bu şekilde otururken ve bu şekilde oturup ye kulu temran hurma yerken gördüm. Yani Aleyhisselam oturmuş yapıyor? o şekilde. Yemek yiyor. Evet. Bu konuyla alakalı oturuşla alakalı bunları öğrendik. Buradan çıkıp, ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, anamıza, babamıza bunları öğretelim. Masada oturanlar... Yani, masada oturanlar, Hiç yaslanmasınlar. yaslanmasınlar, evet, sandalyeye yaslanmasınlar. Yerde oturup yemek yeme sünnetini bu şekilde, yani oturuş şekilleriyle birlikte uygulamaya çalışsınlar. Ama gerçekten insan, hani masada otururken bile kendine bunu şey yapması lazım. Yani koltuğa sandalyeye oturduğumuz zaman bir taraftan sandalyeye oturuyoruz. Bir tarafta ayağımızı yanındaki sandalyenin tarafına koyuyoruz ki daha da ne olsun oturuşumuz? Rahat olsun. Sonra bir kalkıyoruz ki sanki bize tonlarca ne olmuş? Yük yüklenmiş Tabi bu çok yemek, e, yemenin vücuda başka etkileri de oluyor. İnsanın uykusu ağırlaşıyor değil mi? Gece namazları ağırlaşıyor, sabah namazda kalkışı ağırlaşıyor. Yani mideyle kalbin arasında da ne var bir? Yani bir bağlantı var. Yok değil. Bu i̇lim ehli de ne yapıyor zaten? Ee, zikrediyor. allah Teala bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kendisini örnek edinen kullarından eylesin. Burada yetinelim. Bir e, sonraki bab e, başlığımız yemeği üç parmakla yemek. E, yemekten sonra parmakları yalamak Yalamadan önce elleri mendile silmenin mekruhluğu babı. Bakın İmam'ın evine diyor. Ondan sonra tabağı yalamak yemek yediğin tabağı yalamak yere düşen lokmayı yere düşen lokmayı temizleyip yemek bunun müstahap olduğu babı. Yani bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asu hadisler önümüzdeki hafta hadisler gelecek. Yere düşen lokmayı almazsan şeytan yiyor arkadaşlar. Yani şeytan ee, bizlerin hayatının içinde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bize haber vermiş. İsra suresi 64. ayet. allah Teala ne diyor? وَاَسْتَفْسِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ اِسَوْتِكْ Diyor ki sesinle onları yoldan çıkar. Sesinle onları şaşırt. Şeytan sesiyle bizi şaşırtıyor arkadaşlar tefsirlere döndüğünüz zaman, tefsirlere baktığınız zaman kata da diyor ki şeytanın sesi nedir arkadaşlar söyleyin? Müzik. Müziktir. Müzik. Yani bugün insanların böyle coşkuyla dinlediği, insanların böyle şey daldığı, kendini kaybettiği o şey aslında şeytanın onlara sesi. Mücahit de bu şekilde şeytanın sesi diyor aleyhim bir hayli Onlara diyor süvarilerini ve yaya olarak adamlarını sür. Allah'a. Başarı kumfi almeli mallarında ve mülklerinde diyor onlara ortak ol. Yani şeytan mallarda mülklerde yeliklerimizde her şeyde ortak. Evet, anlıyor Anlıyorsun? Ev evlat. Burada tefsire baktığınız zaman işte zina gibi. Anlıyor musun? Haram olan şeyler sonucu doğan şeylere şeytan ortak diyor bazı müfessirler ama ya aydıhumu şeytan illa gurura şeytan onlara gururdan başka geçici şeylerden başka bir şey ne yapmaz vaat etmez yani şeytan siz rivayette geliyor e, tuvalete girmeden önce okuduğumuz da biliyorsunuz ne okuyoruz Allahümme en iyi ağzıbıke minel hubzi val habaiz Rivayette ne var? Besmele de var. Öyle değil mi arkadaşlar? Bismillah da var rivayette. Rivayeti ben şimdi eğer bulursam zikredeceğim. Tabi ayrı rivayetler. Yani o dua ile Hasan o şey bir değil. Besmele rivayeti bir değil. Ayrı ayrı rivayetler bunlar. Rivayette Hatırladığım kadarıyla şöyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Adem ile Adem oğluyla şeytanlar arasındaki diyor örtü nedir? Tuvalete girmeden önce bismillah demedilerdir. Evet rivayet geldi. Eee Şekalbani Buhari sahih diyor, li diyor. Ali radıyallahu anh diyor ki, "Kala, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Setru ma beyne a'yunul cinni" وَأَعُرَاتِ بَنِي آدَمِ اِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ اَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللّٰهِ Allah. Tuvalete girdiğinizde cinlerin tabiri caizse dürbüncülük yapmasını istemiyorsanız sizleri izlemesini istemiyorsanız çoluğunuzu, çocuğunuzu, ailenizi izlemesini istemiyorsanız ne diyeceksiniz arkadaşlar? Girmeden önce Bismillah diyeceksiniz. Demek ki şeytanlar, cinler arkadaşlar açmışlar gözlerini, kulaklarını Ağzımıza gidecek lokmaya ortak olmak istiyorlar. Çoluğumuza, çocuğumuza, malımıza, mülkümüze ortak olmak istiyorlar. Tuvalete girdiğimiz zaman bizi gör, dikizlemek istiyorlar. Kılığımızı, kıyafetimizi giyip çıkarırken bizi gözlemek istiyorlar. Ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. İşte sünnetin faydalarından bir faydası da bu. Evet. Soru var. Hocam oturuşu hakkında şu, şu oturuş evet. o, o oturuş namazdaki oturuş arkadaşlar. Yani ik'anın Birçok manası var. Ha, namazdaki oturuş. O, o oturuş serbest mi oturuş. i̇bn Abbas Resulullah'ın öyle oturduğunu söylüyor. O, o oturuş, serbest bir oturuş. Nehyolundan ika oturuşu insanın az önce göstermiş olduğumuz. Yani şu şekilde oturması. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere bineğinden devesinden düşüyor biliyorsunuz. Dedik ki deminden abden. Allah beni bir kul kıldı diyor. Kul deveden düşüyor aleyhissalatü vesselam insan. Ayakta namaz kılamıyor. Ağhta namaz, nasıl namaz kılıyor Eleyhisselam? Oturarak. Tabii rivayetten muterabbian diye geçiyor. Ama muterabianın normal sözlük manası Bağdaş demek. Bağdaş ama ittifak ile Resulullah Sallallahu Aleyhi ve şu şekilde değil. Bağdaş değil, Türkçedeki bağdaş değil. Yemeğin birinci oturuş dediğimiz oturuşunda namazdaki etteyyat o şeklinde Eleyhisselam oturarak namazını kılıyor. Evet, Subhanekallahü ve bihamdih. Veytubu yemekte yani Ayakta yemek yemek, ilim ehli ihtilaf etmiş. Kimi ilim ehli haram görüyor. Kimi ilim ehli de e, mekruh görüyor. Mekruh görüyor. Yani haram görenlerin, haram görenlerin görüşü çok güçlü ve kuvvetli. Ayakta yemek yemek, su içmek de aynı şekilde güçlü. E, onun için dikkat etmek lazım. İhtiyatlı olan yememek. Subhanak Allahumma bihamdik. Aşhedun Anta